827 numaralı konu İbni Ömerle Enes bin Mali'in dilin tutulması gerektiğini söylemeleri. Evet Abdullah bin Ömer şöyle buyurmuştur: "İnsanın temiz tutması gereken organlarının başında dil gelir." Enes bin Malik şöyle buyurmuştur: "Bir kul dilini zapt edip kontrol altına alamadıkça Allah'tan hakkıyla korkmuş takva sahibi sayılmaz."